Ben euzü billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve neûzü billahi min şururi enfisina ve misseyyata amalina. Men yehtihillahu felamudillelah ve men yudvil felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdihulâ şirikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu amma bat fe inne astaghal hadis kitaballah ve hayral hidi hidi muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve sharral umuri muhtesatuhha ve kullu muhtesatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finner inşallah konumuz alimlerin konumlarının bilinmesini sağlayan bazı tanımlamalar üzerine olacak alimler Allah azze ve celle'nin şeriatını bilen, onun dininde fıkıh anlayış sahibi olan, hidayet ve basiret üzere amel eden ve Allah'ın kendilerine hikmeti bahşetmiş olduğu kimselerdir. Nitekim Bakara Suresi 269. ayetinde kime hikmet verildiyse kendisine bol hayır verilmiştir. Buyuruluyor. Alimler, Allah Azze ve Celle'nin fıkıh, kendilerine fıkıh İlim, din ve dünya işlerinde insanların dayanakları kıldığı kimselerdir. Bu tarif de İbn-i el-Cevziye'ye ait. Estağfurullah. İbn-i şöyle diyor. Alimler İslam'ın fakihleridir. İnsanlar içinde fetvaların görüşlerine dayandığı kimseler alimlerdir. Hükümlerin istimbatının kendilerine mahsus olduğu, helali haramdan ayıran, Kuralların belirlenmesine önem veren kişiler alimlerdir. Alimler dinde önder imamlardır. Bu büyük makama iştihat, sabır ve mükemmel bir yakin ile nail olmuşlardır. Secde Suresi'nde, Secde Suresi'nin 24. ayetinde, sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman onların işlerinden uyruğumuzla doğru yola ileten rehberler tayin etmiştik. Buyuruluyor. Aleykümselam ve Rahmetullah Berekat Alimler peygamberlerin varisleridir. Onlardan ilmi miras olarak almışlar, bu ilmi gönüllerinde taşıyarak genel anlamda amellerine uygulamışlar ve insanları buna davet etmişlerdir. Alimler bu ümmetin içinde Allah'ın dininde fıkıh sahibi olabilmek için seferberi olup da sonra ona davet eden ve uyarı görevini yerine getiren gruptur. Allah Azze ve Celle Tevbe Suresinin 122. ayetinde şöyle buyuruyor. Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup, dinde geniş bilgi elde etmek ve kavimleri savaştan döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Alimler Allah'ın emri gelene dek her zaman mutlaka var olacak olan insanlara yol gösterici kimselerdir. Kıyamet saatine kadar zafere erdirilmiş olan taifenin başı alimlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ümmetimden bir taife Allah'ın emrini yerine getiren kimseler olarak hep var olacaktır. Onlara yardımdan çekinerek yüzüstü bırakanlar yahut onlara muhalefet edenler bu taifeye asla zarar veremeyecekler. Allah'ın kıyamet emri gelinceye kadar bu taifenin fertleri insanlara karşı böyle galip ve muzaffer halde kalacaklardır. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. İmam Nevevi Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Bu tayfaya gelince Buhari bunlar ilim ehlidir demiştir. Ahmet bin Hanbel de bunlar hadis ehli değilse başka kim olduklarını ben bilmiyorum demiştir. Kadı İyaz da şöyle diyor. Ahmet ehli sünnet ve cemaati ve ehli hadis mezhebince itikad edenleri kastetmiştir. Bu sözü söyleyen Nevevi'dir. Bu tayfenin çeşitli müminler arasında dağınık olması ihtimali vardır. Kimisi cesur savaşçılardır, mücahitlerdir. Kimisi muhaddislerdir. Kimisi zahitlerdir. Kimisi iyiliği emredip kötülüğü yasaklayanlardır. Kimisi de daha başka hayır türlerine sahip olan, hayır amelleri işleyen kimselerdir. Bunların hepsinin bir arada bulunmasına gerek yoktur. Bilakis dünyanın değişik bölgelerinde dağınık olarak bulunmaları mümkündür. Bu tayife hakkında ne söylenirse söylensin üzerinde ittifak edildiğine göre alimler bu tayfenin öne geçirilmiş önderleridir. Diğer insanlar alimlere tabidirler. Alimlerin kendi zatları yok olsa da eserleri mevcuttur. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, şöyle diyor. Zaman durduğu sürece alimler de durucudur. Kendi zatları yok olsa da eserleri gönüllerde mevcuttur. Bunu İbn Abdilber Camiu Beyanil Ilim kitabında rivayet ediyor. Alimler ayrılmamakla emrolunduğumuz, ayrı düşmekten de sakındırıldığımız cemaatin önderleridirler. İbn Mesud radıyallahu anh'ten rivayete göre Allah Resulü aleyhissatvesam şöyle buyuruyor. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve benim Allah'ın resulü olduğuma şahitlik eden hiçbir müslümanın kanı helal değildir. Ancak şu üç şeyden biri dışında. Zina eden evli cana can yani kısas olarak ve cemaatten ayrılıp dinini terk eden kimse bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir Ebu Zer radıyallahu anh'ten gelen rivayette de Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor kim cemaatten bir karış ayrı düşerse İslam bağını boynundan çıkarmış olur Ahmet Ebu Dağıt ve Tirmizi rivayet etmişlerdir bu Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir Cemaate sarılın, ayrılıktan sakının. Şeytan tek kişiyle birliktedir. İki kişiden daha uzak durur. Cennetin genişliğini isteyen varsa cemaatten ayrılmasın. Yapmış olduğu iyiliği, kendisini sevindiren ve kötülüğü de rahatsız eden işte mümin odur. Bunu Ahmed bin Hanbel, Tirmizi ve İbni Beyasım üveyt ediyorlar. İlim ehlinin cemaatin manası konusundaki sözlerinde şu iki husus ortaya çıkmaktadır. Birincisi, Cemaat, şer'i bir imam üzerinde toplandıkları zaman Müslümanların oluş, oluşturdukları cemaattir. Yani bir halifeye biat ettikleri e, topluluktur. İkincisi, cemaat izlenen yol ve yöntemdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin, sahabelerin ve selefi salihinin hidayeti üzere bulunan cemaatle birliktedir. Bu iki görüşe göre de cemaat yapısının başı alimleridir. İmama biyati gerçekleştirenler de onlardır. Nitekim bir halifeye biyat ancak ehli hal vel akt olan ilim ehli tarafından söz konusudur. İmama itaat onlara itaate tabidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin asabın ve selef-i salihinin hidayetini bildikleri için yol ve menheci gösteren kılavuzlar alimlerdir. İşte bu sebeple İmam Acuri cemaatten ayrılmama konusunda bazı ayet ve hadisleri zikretmiş ve sonra da şöyle demiştir. Allah Azze ve Celle'nin hakkında hayır murad ettiği kişilerin alameti, bu yola Allah Azze ve Celle'nin kitabı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sünneti, ashabı kiramın, Allah hepsinden razı olsun, onları güzel bir biçimde izleyenlerin sünnetleri ve El-Evza'i, Süfyan Es-Sevri, Malik bin Enes, Eş-Şafi'i, Ahmet bin Hanbel, El-Kasım bin Selam ve bunların menheçlerine benzer menhece sahip olanlar gibi en son alime kadar her bir beldede var olan Müslümanların önder imamlarının üzerinde bulundukları hal yoluna girmiş olması ve bu alimlerin yönelmedikleri her tür mezhepten uzak durmasıdır. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyhi örnek alınması gereken cemaat kimlerdir diye sorulunca şöyle cevap vermiştir. Ebu Bekir, Ömer diye saymaya devam etti. En sonunda Muhammed bin Sabit ve El Hüseyin bin Vakıda kadar geldi kendisinde bunlar ölüp gittiler, dirilerden kim var diye soruldu. O da Ebu Hamza es demiştir. Abdullah bin Mübarek, alimleri ayrı kalınmaması gereken cemaat olarak saymıştır. Cemaatten ayrılmama emri, mükellefin, müştehitlerin icma ettikleri konulara tabi olmasını gerektirir. Bukhari'nin onlar ilim ehlidir sözüyle kastettiği de bunlardır. Alimler şüphesiz ilimleriyle tanınırlar. İlim onları başkalarından ayıran bir özelliktir. İnsanlar bilgisiz olsalar, alimler, peygamberler imamı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan kendilerine miras kalan ilim ile konuşurlar. Alimler, anlayışların çarpık olduğu ve Allah'ın kendilerine ilim verdiği kimselerin ya da ilim ehline tabi olan kimselerin dışındakilerin sağlam kalamadıkları şüphe hallerinde, Ayaklarının yere sapasağlam basmasın, basmasıyla tanınırlar. Alimler sabit birer ulu dağ gibidirler. Çünkü onlar ilim ile elde ettikleri derin bir yakin ehlidirler. İbn-i el-Cevziye Allah rahmet eylesin şöyle diyor. İlimde derinlik sahibi olan kimse üzerine deniz dalgaları sayısınca şüpheler gelse bile yakinini yok edemez. Ona hiçbir kuşku bulaştıramazlar. Çünkü o ilimde öyle bir derinleşmiştir ki şüpheler yerinden kıpırdatamaz bile. İlmin korumaları ve askerleri ilim adamı üzerine gelen şüpheleri hezimete uğramış ve elleri bağlanmış halde gerisin geri reddedip püskürtürler. Alimler ayrıca Allah azze ve celle olan davetleri ve cihatlarıyla Allah yolunda vakitlerini ve çabalarını sarfetmekle tanınırlar. Allah'a olan ibadet ve korkularıyla tanınırlar. Çünkü onlar Allah'ı en iyi tanıyan kimselerdir. Allah Azze ve Celle Fatır Suresi 28. Ayetinde şöyle buyuruyor. Kullar içinde Allah'tan ancak alimler korkar. Allah azizdir, gafurdur. Onlar dünya ve dünyalık hazlar karşısındaki yükseklikleriyle tanınırlar. İnsanlar alimleri bu ve daha başka sıfatlarıyla tanıyabilirler. Ümmet içinde ve ümmetin hak elinden olan çoğunluğu içinde itibar edilen kimseler tarafından alim olarak görülen, Önder ve ilim sahibi olarak kabul edilen herhangi birini görürsen, işte o alimdir. Şeyhülislam i̇bn Teymiye, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Ümmet içinde, ümmetin değişik çevrelerinde övgü ve, sema, övgü ve sena ile anılacak şekilde umumi manada doğru bir dile sahip olan kim varsa, işte onlar hidayet önderleri ve karanlıkları aydınlatan kandillerdir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet. Müslümanlar Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. Enes bin Malik radıyallahu anh'den gelen rivayete göre şöyle demiştir. Bir cenaze geçirdiler. Orada bulunanlar cenazeyi övgüyle andılar. Nebi aleyhissalatü vesselam vacip oldu dedi. Ardından bir cenaze daha götürdüler. Orada bulunanlar o cenazeyi de kötü olarak zikrettiler. Nebi aleyhissalatü vesselam yine vacip oldu dedi. Ömer bin Hattab radıyallahu an ne vacip oldu diye sordu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, bunun hakkında hayırla övgüde bulundunuz, ona cennet vacip oldu. Bunu da kötü olarak andınız, ona da cehennem vacip oldu. Siz Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Alimin tanınmasını sağlayan şeylerden biri de, hocalarının kendisi hakkında ilim sahibi olduğu yönünde şahitlikte bulunmalarıdır. Bu ümmetin selefi ve onları güzel bir biçimde işitmiştir izleyen, takip eden Müslümanların alimleri, ilimlerini kendilerinden sonra makamlarını dolduracak ve ümmet içinde önderliği ve imamlığı sürdürecek olan talebelerini miras olarak bırakmayı adet edinmişlerdir. Bu talebeler, ilim sahibi olduklarına dair hocaların şahitliği olmadan ve öne çıkmalarına izinleri bulunmadan öne geçmez, fetva vermez, tedrisde bulunmaz, ders yapmazlardı. İmam Malik, Allah rahmet eylesin şöyle demiştir kişinin kendinden daha bilgili olan birine sormadan kendisini bir şey ehil olarak görmemesi gerekir. Rebi'a ve Yahya bin Saide sorup onlardan emir almadan fetva vermedim. Şayet beni yasaklamış olsalardı bu işten kaçınırdım. Yine şöyle demiştir. Her isteyen kimse salah ve fazilet ehline mescitteki ilgililere danışmadan mescitte oturup tahtiste bulunamaz, fetva veremez. Bu konuda ehil olduklarını görürlerse Oturur, bir ilim meclisi kurar. Ben ilim ehlinden 70 kişinin bu konunun ehli olduğuma dair şahitliği olmadan meclis kurup oturmadım. Alimin ilmine ve faziletine işaret eden hususlardan biri de dersleri, fetvaları ve telif ettiği eserleridir. İmam Ebu Tahir-i İmam El-Hattabi'nin hakkında şunları söylüyor. Ebu Davud'un kitabını şerh eden Ebu Süleyman'a gelince, yani İmam Hattabi'ye gelince, insaflı bir kimse onun eserlerini inceleyip eşsiz tasarruflarını görünce, zikretmiş olduğu konulardaki imamet, diyanet ve emanetini tahkik eder. Hadis ve ilimleri tahsil için yolculuklarda bulunmuş, çok dolaşmıştır. Sonra da ilmin değişik sahalarında eserler telif ve tasnif etmiştir. Alimin ilim ve faziletine delalet eden delillerden bazıları bunlardır. Makamlar, mevkiler gibi şeyler ise ilmi gösteren deliller değillerdir. Alimler ne seçim yoluyla ne de memuriyet ataması yoluyla tespit edilip belirlenemezler. Ümmetin tarihinde öne çıkmış, yüksek sesle anılır olmuş, bütün ümmetin imamı haline gelmiş hiçbir alim yoktur ki makam mevki tanısın. İmam Ahmet ve Şeyhülislam İm-i ümmetin sahip olduğu o uzun tarih içerisinde sadece iki örnektir. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. i̇bn Teymiye Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Makam ve velayet, müştehit alim olmayan kimseyi müştehit alim yapmaz. İlim ve din hakkında söz söylemek velayet ve makam ile olsaydı, halife ve idareci ilim ve din hakkında söz söylemeye, insanların kendisine gidip fetva danışmaya, ilim ve din konusunda müşkil gelen konularda görüşlerine başvurmaya en çok layık kimseler olurlardı. Halife ve idareci böyle bir şeyi kendileri hakkında iddia etmediklerine ve bu konudaki hükümlerinde halkı Allah'ın kitabı ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle dile getirilmeyen hiçbir söze bağlayamadıklarına göre velayet konusunda yöneticiden daha aşağıda bulunan kimsenin bu çerçeveyi aşmaması daha uygundur. Tabi bu ilmi bir makama atanmış hiç kimsenin alim olmadığı anlamına gelmez bilakis kastedilen şey sahip olunan makamın ilmin göstergesi olmadığıdır. Böyle olmasaydı hakim yöneticinin hayırlı olduğu bir durumda valiler, kadılar ve müftülerde böyle olurdu. Ancak zalim bir dönemde adil kadılar ve güvenilir müftüler mevcut olabilir. Alimlerin hakikatine dair doğru düşüncenin tamamlanması için alimlerle alimlerden sayılanların birbirinden ayrılması gerekir. Bu sebeple bu ayrıcı hususları belirtmek gerekiyor. Alimlerle okuma kültürüne sahip olanlar arasındaki fark şudur. İçinde yaşadığımız bu çağın özelliklerinden birisi, genel gerçeklik düzeyine varmış olan okuma eyleminin yaygınlaşmasıdır. İnsanların büyük çoğunluğu okuyabilmektedir. Cahil okuma bildiği için insanların geneli içinde müstesna bir yere sahip olmaktadır. Okumanın yaygınlaşması Matbaaların çıkardığı kitap sayısındaki artışı da beraberinde getirmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ve şer'i hükümleri ihtiva eden Müslüman alimlerin eserleri de yaygınlık kazanmıştır. Bu durum Allah Azze ve Celle'nin nimetlerinden biri olsa da, haktan sapmaya da sebep olabilmektedir. Çünkü insanlar kitapların yaygınlaşmış olması sebebiyle ve inceleme usulünü, hüküm çıkarma kaydelerini, delillerdeki arızaları, Çelişkiyi giderme metotlarını ve tercih üsluplarını bilmeden bu eserlere müracaat etmeye kalkışmaktadırlar. İbn Abbas radiyallahu anhümadan rivayete göre o şöyle anlatmıştır. Ömer bin Hattab radıyallahu anhın yanına bir adam geldi. Ömer'e insanlar hakkında soru sormaya başladı. Ey müminlerin emiri! Onlardan kimisi Kur'an'ı şu kadar okudu dedi. Ben vallahi onların Kur'an'ı bugünkü gibi, yarışır gibi hızlı okumalarından hoşlanmıyorum dedim. Ömer bana sert çıktı ve kes dedi. Mahzun ve kederli bir şekilde evime gittim. Kendi kendime böyle bir konuma düştüm. Kendimi gözden düşürüm, düşürülmüş olarak görüyorum dedim. Yatağıma yattım. Hiçbir ağrımsızım olmadığı halde ailemdeki kadınlar ziyaretime geldiler. Sanki bir hasta ziyaretine gelir gibi. O sırada... Bu durumdayken bana müminlerin emirine cevap ver denildi. Dışarı çıktım baktım ki kapıda dikilmiş Ömer bin Hattab radıyallahu anh beni bekliyor. Elimden tuttu sonra beni kenara çekti ve az önce adamın söyledikleri neden hoşuna gitmedi dedi. Ey müminlerin emiri eğer bir kötülük yapmışsam Allah'tan bağışlanma dilerim ona tebe ederim ve seni sevindirecek şeye yönelirim dedim. Bana söyleyeceksin dedi. Ben de şöyle dedim. Ne zaman böyle hızlı okurlarsa iddiaya girişirler, iddiaya giriştikleri zaman da çekişirler, çekiştiklerinde de anlaşmazlığa düşerler, anlaşmazlığa düştükleri vakit kavga ederler. Ömer radıyallahu an çok güzel. Sen söyleyene, sen bunu söyleyene kadar ben bunu insanlardan gizliyordum dedi. Bunu Abdurrazak Musannifinde sahip bir isnatla yine Felsevi. E, tarihinde rivayet etmiştir. İbn Abbas radiyallahu anhuma insanların ne okuduklarını anlamadan yarışırcasına hızlı hızlı okumalarından ve bu şekilde hızlı okumanın haktan sapmaya sebep olacağından endişe duymuştur. Hariciler de Kur'an okuyorlardı ama ilim ve anlayış ehli değillerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı boğazlarından geçmeden okurlar. Yani Kendilerini Kur'an üzerinde tefakkuh etmeden, maksatlarını bilmeden Kur'an okuyup okutmakla sorumlu tutarlar. İmam Nevevi şöyle demiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Kast edilen şudur. Kalplerine ulaşmaktan öte, boğazlarına bile varmaksızın dillerinden geçip gitmesinden başka Kur'an'dan hiçbir nasipleri yoktur. Çünkü yapılması istenen şey Kur'an'ın kalbe yer ederek akledilmesi ve tedebbür edilmesi üzerinde İyice düşünülmesidir. Bu vaka, yani okumanın yaygınlaşması vakası, okuyucu adı verilen bir kitlenin meydana çıkması sonucunu verdi. Okuma kültürü sahipleriyle kastedilen o ilmin fıkhına varmaksızın, ilimden bir çimdik kadar okumuş olan ilim talebeleri ve kültürlü kimselerdir. Allame Hamud et Tuvejiri şöyle demiştir. Okuma kültürü olanlarla kastedilenler Allah bilir okuma işini iyi beceren ve kendileri için yazılanları okuyanlardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem okuyanların bollaşacağı, artacağı, fıkıh sahibi olanların ise azalacağı bir zamanın insanların başına geleceğini bildirmiştir. Ebu Hureyri radıyallahu hanten rivayete göre Nebi aleyhissat ve şöyle buyuruyor. İnsanlara bir zaman gelecek ki okuyanlar çoğalacak Fıkıh sahibi, anlayış sahibi olanlar ise azalacak. İlim kabz edilecek, kaldırılacak, karışıklık, ihtilaflar çoğalacak. Bunu Taberani, Mucemül Efsatı'nda Ebu Hürer'i an’ten anh'den rivayet etmiştir. Ayrıca hakim, müstedrekte rivayet eder ve sahih olduğunu söyler. Zehebi de Hakimin sahih, sahih demesini onaylar. Şeyh Hamudet Tüveycir'i Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Bu hadiste bildirilenler zamanımızda zuhur etmiş, ortaya çıkmış. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelenleri fıkh edenlerin sayısı azalmış. Okulların çok ve yaygın olması sebebiyle büyük küçük erkek kadın okuyanların sayısı çoğalmıştır. Şer'i ilimleri okuyanla bu ilimlerde fıkıh sahibi olanın arasında dağlar kadar fark bulunmaktadır. Okuma kültürüne sahip kimse bazı kitapları okuması, İlim ehlinin görüşlerini incelemesi esnasında aklında kalan cüz'i meselelere dair bir çimdik bilgiye sahiptir. İlmin sıkıntılarına göğüs germemiş, alimlerin meclisine katılmamıştır. İlim halkalarındaki ilim kervanlarının zahmetini çekmemiştir. Bu sebeple de fıkıh ve şeriat konularından biri hakkında ileri atıldığını görsen de, ilim meselelerinden biri hakkında sorulan soru karşısında tıkanır kalır. Böyleleri Hatibül Bağdadi rahmetullahi aleyhin, şu şekilde anlattığı gibidir. Bu zamanın ehlinden kendilerini hadise nispet eden, hadisin sema'ı ve nakli konusunda uzman hadis ehlinden sayan bazı kimseler gördüm. Bunlar ileri sürdükleri iddiadan çok uzaktadırlar. Mensup olduklarını söyledikleri şey hakkında çok az bilgiye sahiptirler. Onlardan biri çok az sayıda cüz yazdığı ve çok kısa bir süre hadis sema'ı yani hadis dinlemeyle meşgul olduğu halde, mutlak anlamda hadise sahipmiş gibi, yani bu hadis ilminin uzmanıymış gibi görülür. Hadisin sınıflarını ve baplarını ezberleme gibi meşak meşakkatlere tahammül etmeden, kendini zorlayarak hadis talebelerine tabi kılmışlardır. Bunlar, hadis konusunda yazdıkları şeylerin sayısı az olmasına ve bu konuda bilgisiz bulmalarına rağmen en kibirli, en kendini beğenmiş insanlardır. İşittikleri ilmin aksine ve yapmaları gereken görevin zıttına hiçbir şeye, Hiçbir şeyhe hürmet göstermez, hiçbir talebenin hukukunu gözetmez, ravilerin hakikatini anlamaz, öğrenim görmeye çalışanlara katı davranır, onları kınarlar. Evet. El-Cami fi ahlaki ravi ve adab-ı samide hatib Bağdadi bu şekilde anlatıyor. Kendi zamanında karşılaştığı durumu. İmam Zehebi de Allah rahmet eylesin, bu kimseler hakkında Buna benzer kimseler hakkında şöyle diyor. Zahirde ilim müntesibi ama kendilerini alim ve fazilet sahibi gördükleri çok az bir miktar dışında sağlam bilgisi bulunmayan insanlardır bunlar. Bu ilimle Allah'a yakınlaşabildikleri kesinlikle akıllarına gelmez. Çünkü onlar ilim alanında örnek alınabilecek bir ilim adamı var olduğunu görmemişler ve dolayısıyla da dağınık bir sürü haline gelmişlerdir. Onlardan ders verecek kişinin yapabileceği en büyük şey, değerli kitaplar edinip depolamak ve bunlara herhangi bir gün bakıp sayfaları karıştırarak istediğini araştırmak ama bu bir türlü bulamamaktır. Allah'tan kurtuluş ve afiyet dileriz. Fıkıh yani anlayış sahibi alim ise bunlar gibi değildir. Bilakis o, İslam hakkında şumullü, geniş kapsamlı bir anlayışa, Şer'i hükümlerin geneliyle alakalı bir mütalaya sahiptir. Bir, dir, bir dirhem kadar ilim okumamış, bilakis şer'i ilimler üzerine kuşatıcı ve genel bir ders almıştır. İlim meselelerini gözden geçirmiş ve bu meseleleri asıllarına tahric etme becerisini göstermiştir. Böylelikle kendisinde nasları anlama ve şeriatın genel maksat ve hedeflerini kavrama melekesi oluşmuştur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sahip olduğu ilmi bir gecelik bir okuyuşla değil, geceler boyu uykusuz kalarak, gündüzleri sıkıntı çekerek edinmiştir. İlim öğrenmede belli bir sınırda durmak alimlerin şanından değildir. Bilakis onlar ilim talebine ölünceye kadar devam ederler. İlim öğrenmeyi adet edinirler. İmam İbnül Mübarek, rahmetullahi aleyhe, kaç yaşına kadar hadis yazacaksın diye sorulduğu zaman, belki bana faydası dokunacak sözü henüz işitmemişti işitmemişimdir demiştir. Yine İmam Ahmed'e kişi ne zamana kadar hadis yazar diye sorulduğunda ölene kadar demiştir. Başka bir sözünde ben kabre girene kadar ilim tahsil edeceğim demiştir. Alimlerin hadis araştırmak için koydukları, çıktıkları yolculuklar, ilmin sıkıntılarına göğüs gerdiklerini, meclislerin başına geçmek için ilim kırıntılarını okumadıklarını gösteren en bariz delillerdendir. İmam Ahmet, Allah rahmet eylesin, Abdullah bin Mübarek rahmetullah hakkında şöyle demiştir. İbnül Mübarek, zamanında ondan daha fazla ilim talebinde bulunan kimse yoktu. Yemen'e, Mısır'a, Şam'a, Basra'ya ve Kufe'ye yolculuklar olmuştu. İlmin ravilerinden biri veya bu işin ehli idi. İlim ehli kimseler, ilim talebinde hırslı ve sıkı olarak tanınan kimselerden ilim alınmasını öğütlerlerdi. Çünkü bu durum, o kişinin fıkıh sahibi alimlerden olduğuna dair bir delildir. İbrahim bin Aleyşas şöyle demiştir. İlim talebinde ve ilim adamları ile alimlerle oturma konusunda, onların meclislerine katılma konusunda sıkı olarak tanınan bir adam bulursanız, ondan ilim yazın. İlim talebi konusundaki bu aşırı önem ve ilim öğrenmeye gösterilen daimi hırs o insanları, Allah'ın başarısından sonra vardıkları bu noktaya ulaştırmıştır. Ramehürmüzi Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Talebenin şeriatın zaptına yani kaydedilmesine, derlenmesine ve kaynaklarından istinbat edilmesine dair gösterdiği özen olmasaydı ve o ashabı toplumun önüne geçemez, ne o ne de ashabı toplumun önüne geçemez, fetva ehli karşılaşılan meselelerle ilgili meclisler oluşturamazlardı. Avam okuma kültürüne sahip kimselere aldanabilmektedir. Çünkü bunlar insanların çokça tartışıkları belli meselelere tutunmakla e, ve bu hususlar üzerinde münakaşalara başlar başlamaz görüşleri, delilleri ardı ardına boca ederler. Dolayısıyla da zikredilen ayrımın farkında olmayan kimseler bunların alim olduklarını zannederler. Bu kimseler meseleleri dallara, şıklara ayırma işini sıklıkla yaparlar. Bunu gören cahil de onları alim zanneder. Meseleleri şıklara ayırmak ilme delalet eden bir gösterge değildir. İmam Malik Allah şöyle diyor. Hikmet ve ilim bir nurdur ki Allah meselelerin çokluğu ile değil o nur ile dilediğini hidayete erdirir. İlim ehli insanlara kendilerini öyle olmadıkları halde alimmiş gibi gösteren bu kimselere karşı güçlü bir tavır takılmışlardır. Ve onların ayıplarını, kusurlarını ortaya çıkarmak için onları sınayıp imtihan etmişlerdir. Ahmet bin Ali el Ebbar'dan rivayete göre o şöyle demiştir. Ehvaz'da bıyığını kısaltmış bir adam görmüştü. Kitaplar satın almıştı. Fetva vermeye hazırlanmış olduğunu zannediyorum. Hadis asabını zikrettiler. Onlar hiçbir şey değil, hiçbir şey denk değiller dedi. Ona sen namazı bile düzgün kılamıyorsun dedim. Ben mi dedi? Evet dedim. Namaza başlayıp ellerini kaldırdığın zaman ne yapacağım konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ezbere bildiğin ne var dedim. Sustu. Hiçbir şey söylemedi. Ellerini dizlerine koyduğun vakit ne söyleyeceğin hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden neleri ezbere, ezbere biliyorsun dedim. Yine sustu. Secde ettiğin zaman yapacakların hakkında Nebi ve Sallam'dan ezberlediğin ne var dedim. Yine konuşmadı. Bunun üzerine ne o konuşmuyorsun. Sana söylemedim mi? Namaz kılmayı bile beceremiyorsun diye. Sana sabahleyin iki rekat, öğlende de 4 rekat kılman söylenmiştir. Hadis asab hakkında konuşmaktansa senin için daha hayırlı olan şeylere sarıl. Sen hiçsin ve hiçbir şeyde beceremiyorsun dedim. Bu kasayı Hatibül Bağdadi el-Kifaye'de rivayet ediyor. Ve ardından Hatip şöyle diyor. Fakihler için de zikrettiğimiz bu kişi, daha önce zikrettiğimiz, kendisini hadise nispet eden ama hadis ilminin türleri üzerinde incelemede bulunmaksızın hadis dinlemenin ve hadis kitaplarını karıştırmanın ötesinde hadis ilmiyle herhangi bir ilgisi bulunmayan şahsa benzemektedir. Hadis konusundaki muhakkikler ve mütehassıslar ise, yani bu işin uzmanları ise, onlar elim sahibi imamlar, lütuf, fazilet ve yüksek mertebe sahibi ileri derecede anlayış düzeyine sahip öncülerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hükümlerini ümmet adına muhafaza etmişler, ezberlemişlerdir. Kur'an ile ilgili haberleri aktarmışlar, nasih ve mensuhunu tespit etmişler, muhkem ve müteşabihini ayırt etmişlerdir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in söz ve fiillerini tedvin etmişler, düzenlemişler. Değişik konularla ilgili olarak uykusu, uyanıklık hali, oturuşu, kalkışı, giyinmesi, binmesi, yemesi, içmesi gibi hallerini tırnağından kesilen parçayı ne yaptığına, ağzından tükürüğü nasıl çıkardığına varana kadar tüm hallerini belirlemişlerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kadir ve kıymetine olan saygı gereği, onun hakkında zikredilen, ona isnat edilen şeylerin şerefini bildiklerinden dolayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başına gelen her fiilde ve şahit olduğu her olayda söylediklerini, ashabının menkıbelerini ve aşiretinin unutulmaz olaylarını tespit etmişlerdir. Peygamberlerin siyerlerini, velilerin makamlarını ve fakihlerin ihtilafını zikretmişlerdir. Hadis asabının sünnetlerinin belir bu hadis ashabının sünnetlerin belirlenmesi, derlenmesi, kaynaklarından çıkarılıp istinbat edilmesi ve rivayet yollarlarının araştırılması için gösterdikleri bu itina olmasaydı, şeriat batıl olur, hükümleri Atıl kalırdı. Çünkü şeriat hıfz olunmuş, ezberlenmiş, eserlerden çıkarılmış, nakledilen sünnetlerden istifade edilmiştir. İslam'ın hakkını itiraf eden, dinin mahremiyetine uyan kimse Allah'a tazim gösterenin tahkir edilmesinden çok yücedir. Evet, alimlerle okur yazar, kültürlü kimselerin farkı böyleydi. Alimlerle aydınların yani düşünür kimselerin farkına gelince, İslam kültürü ile batı kültürünün buluşmasının ve aralarındaki çekişmenin bir sonucu olarak ve buluşma alanıyla fikri çekişme alanının genişlemesiyle birlikte Müslüman toplumlar içerisinde İslam'ı genel manada anlayan bir seçkinler grubu meydana gelmiştir. Bu kimseler İslami tasavvurda ilah, kainat, insan ve hayatı bilirler. Bununla birlikte İslam ile diğer dinler ve çağdaş akımlar arasında yol ayrımı olan, mesela maddecilik, materyalizm sorunu, dinin hayattan ayrı tutulması, layıklık, bireysel mülkiyet, genel anlamda ekonomik sistem, toplum düzeni gibi sorunlardan haberdardırlar. Ayrıca bunun yanında çağdaş akımlara muttalidirler, bunlar hakkında bilgi sahibidirler ve tarih yorumlama yöntemini de araştırmışlardır. Bu kimseler buraya kadar bu dinin yayılması arzusunu taşıyıp yeni yeni ortaya çıkan problemler karşısında belli bir bilinç düzeyine sahiptirler. Batı medeniyeti ile bu medeniyetin eleştirisi üzerine bir takım değerlendirmeleri bulunmaktadır. Bunlar içerisinde en bariz şahsiyet Malik bin Nebi'dir. Bu bu insanlar şeriat alimi değil sadece tabirca ise birer düşünür, görüşleriyle aydınlanılan, beceri sahibi oldukları alanda bilgilerinden istifade edilen bilge kimselerdir. Birer aydın olarak öne çıkarılanlarla alimler birbirlerine karıştırılmamalıdırlar. Bunlar düşünce adamdırlar ve yerleri ayrıdır. Bunlardan bazısıyla Allah Azze ve Celle büyük oranda faydalanılmasını nasip etmiştir. Fakat bununla birlikte onlar kendi bilgilerinin ve güçlerinin sınırlar dışında ilim adamlarından ihtiyaçsız kalamazlar. Ayrıca kültürlü aydın bir kesim de ortaya çıkmıştır. Bunlarda tıp, hendeş, mühendislik, kimya gibi deneye, gözleme dayalı bilimlerde ya da psikoloji, pedagoji ve sosyoloji gibi insan temelli ilim dallarında tebaruz etmiş, temayüz etmiş olan e, ilmi uzmanlık sahibi salih ve seçkin şahsiyetlerin teşkil ettiği kesimdir. Bu kimseler söz konusu bilim dallarındaki uzmanlıklarından ötürü övgüyle anıtsalar, ve bu alanda, bu alanlarda birer kaynak olsalarda şer'i ilimler alanında uzman değildirler. Bu insanlar şer'i ilmi ıstılahta sadece Müslümanların cumhuru ve alimlerin ardında gelmesi gereken avam içinde yer alırlar. Şeriatla ilgili konularda alimlere müracaat etmeleri, kendi uzmanlık alanları ile ilgili olayların açıklanmasında onlara yardımcı olmaları gerekir. Mesela bir doktor tıpla ilgili hususları Ekonomist çağdaş ekonomi ile ilgili konuları açıklayabilir. Düşünürlerin ve aydınların sözlerinin şeriatın hükmüne raham olması, boyun eğmesi gerekir. Aydın kimseler ve düşünce adamları şeriatla ilgili ümmetin genel durumuyla ilgili konulardaki sözlerini akıl ve heva esas üzerine bina ediyorlarsa, eserlere bakmaksızın maslahatlar doğrultusunda görüş beyan ediyorlarsa bunlar daha çok kelam ehline benzerler. Değişik bölgelerden fıkıh ve eser ehli kimseler Kelamcıların bidat ve sapıklık ehli oldukları, bütün bölgelerde ve bütün ilim dallarında, bütün ilim adamları nazarında alimlerin tabakatından sayılmadıkları konusunda icma etmişlerdir. Alimler sadece eser ve fıkıh ehli olan kimselerdir. Yani e, sahabeden gelen rivayetlere tabi olan, bunların ehli olan kimselerdir. Bu hususta da ilim adamları ilimde sağlamlık yani itkan, ayrıştırma ve anlayış gücü bakımından birbirlerine üstünlük arz ederler. Kelamcılar da ise ilimden hiçbir şey bulunmamaktadır. Bilakis avurtlarını şişire şişire konuşan bu insanların sahip oldukları tek bilgi Allah'ın değer vermediği bir takım söz sanatları ve ağızdan çıkan balon laflardır, edebiyat parçalamalardır. Bunlar eskiden de şimdi de kelimeleri tahrif ederek değiştirmektedirler. Selef imamlarına gelince tek tasalar kitap ve sünnet ilmiydi onların. İmam Ahmed Selef'den biri hakkında şöyle demiştir. Yemin ederim ki ben ona gıpta ediyorum. Öldüğünde hadisten başka bir şey bilmiyordu. Kelam sahibi de değildi. Zehebi de şunları naklediyor. Selef imamları işte böyleydi. Kelama ve tartışmaya girmekte gözleri yoktu. Bilakis bütün kapasitelerini kitap, sünnet ve bu ikisi üzerinde fıkıh sahibi olmak, anlayış sahibi olmak için seferber ederlerdi. İttiba ederler yani uyarlar, laf ebeliği yapmazlardı. Evet, Siyer-i Alam'ın Nübela'da aktarıyor bunları Hafız Zehebi. Aydın ve düşünür kesimine şöyle bir göz gezdirirseniz, aralarında Nas'a düşkünlük gösteren, kitap ve sünnete düşkünlük gösteren, ilim ve eser ehline uyan kimseler bulmasına rağmen, ki bunlar e, bu sözlere dahil değildirler, bazı yönlerden kelamcılara benzerlik arz ederler. Bazı insanlar... Eskiden kelamcılar yüzünden, modern çağda da eserlerden yüz çeviren düşünürlerin fitnesine maruz kalmışlar ve onların güçlerinin, üsluplarının, edebiyat parçalamalarının etkisinde kalmışlardır. Çok tartışmada bulunmanın, ilim sahibi olmayan delil teşkil ettiği gibi bir zanna kapılmışlardır. i̇bn Recep Elhambeli el-Hambeli, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Müteakkirinden, sonraki ilim ehlinden birçoğu böyle bir fitneye kapılmışlar. Dini meseleler hakkındaki kelamı, tartışması ve hasımlaşması çok olanın böyle olmayanlardan daha bilgili oldukları zanına kapılmışlardır. Halbuki bu sırf cehalettir. Sahabenin, Ebu Bekir, Ömer, Ali, Muaz, İbni Mesud, Zeyd bin Sabit gibi, Allah hepsinden razı olsun, bunlar gibi büyüklerinin ve alimlerinin nasıl olduklarına bir bakın. Onlar İbn Abbas radiyallahu daha bilgili oldukları halde kelamları onunkinden daha azdır. Aynı şekilde sahabe-i kiram daha bilgili olmalarına rağmen tabiinin kelamı onlarınkinden daha fazlaydı. tebe tabiinin kelamı da kendilerinden daha bilgili olan tabiinin kelamından fazlaydı. Rivayet bolluğuyla, görüş çokluğuyla ilim olmaz. Fakat ilim kalbe atılan bir nurdur. Kul hakkı bu nur sayesinde anlar. Hak ile batılı onun vasıtasıyla ayırt eder. Ve bunu veciz ibarelerle, Maksadı gerçekleştiren özlü sözlerle ifade eder, edebiyat parçalamayla değil. Alimlerle hatip ve vaizler arasındaki farka gelince, İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren vaizler ya da kısacılar denilen bir kesim ortaya çıkmıştır. Başlangıçta bu kimseler alim ve fakih kimseler dendi. Sonra durum değişti ve insanlara ne alim ne de fakih olan kimseler... E, bu vasıflara sahip olmayan kimseler vaaz etmeye başladılar. İmmül Cevzi Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Eskiden vaizler alimlerden ve fakihlerden olurdu. Abdullah bin Ü Ömer, Ubeyt bin Ömer'in meclisine, Ömer bin Abdülaziz de namazdan sonra cemaatin geneline bir şeyler anlatan bir kısacının meclisine katılırdı. O elini kaldırınca o da kaldırırdı. En sonunda bu mesleğin değeri düştü, cahiller bu işe el attı. Seçkin insanlar bu meclise katılmaktan yüz çevirdiler ve sadece avamla kadınlar rağbet eder oldu. Kişinin kıssacı, vaiz veya hatip olması alim olmasını gerektirmez. Konuşmasındaki güzellikle, sözlerindeki tatlılıkla insanların kalbini çalan nice hatipler vardır ki, ilimden hiçbir pay ve nasipleri yoktur. Evet, ne konuşma gücü ne de duyguları tahrik etme, Böyle bir kabiliyet ilimden değildir. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle diyor: Siz alimleri çok, hatipleri az olan bir zamandasınız. Sizden sonra bir zaman gelecek ki hatipleri çok, alimleri az olacak. Bunu Buhari Edebül Mufred'de, Taberani Mucemul Kebir'de Ebu Hayseme Kitabul İlimde rivayet eder. Elbani bunun sahih olduğunu söylemiştir. İlim sahibi kimse dilindeki tutukluktan dolayı konuşmayı beceremeyebilir. Yahut da tabiatı gereği az konuşan biri olduğundan hitabette bulunamayabilir. Avam içerisinde ise kelimelerle dilediği gibi oynayan ifade kabiliyeti yüksek kimseler bulunabilir. Alimler azdır ama konuşanlar çoktur. Mücahit Rahimullah şöyle demiştir. "Alimler gitti, geride konuşanlardan başkası kalmadı. Sizin içinizdeki müştehit sizden öncekiler arasında eğlenip oynayan gibidir. Bunu Ebu Haysem'e Kitabül İlimde ilimde rivayet eder. Fakat bu söz bütün hatiplerin ve vaizlerin alim olmadıkları manasına gelmez. Hatipler içinde eşsiz ilim sahipleri bulunabilir. Hatta bir hatip büyük imamlardan örnek alınan ilim adamlarından dahi olabilir. İslam tarihindeki en meşhur vaizlerden birisi İmam Ebu'l-Fereç Abdurrahman İbni'l Cevzi'dir. Allah rahmet edesin. Kendisi aynı zamanda çeşitli ilim dallarında teeliflerde bulunmuş alimlerdendir. Aleykümselam ve rahmetullah. Müslümanlar ilimde ayakları sağlam basan biri olarak onun hakkında güzel şahadette bulunmuşlardır. Fakat bazı insanlar hitabet örnekliğine aldanmışlar ve bunun ilmin bir göstergesi olduğunu zannetmişlerdir. Bu sebeple avamın ilim adamlarından daha çok vaiz ve hatiplere koştuklarını görürsünüz. Evet. Alimin ilimle vasfedilmesinde nazar itibara alınacak olan, dikkate değer olan alimin gönlünün Allah azze ve celle ile ilgili olması ve Allah'tan olan ilmi ihtiva etmesi, Allah azze ve celle'ye karşı takva yani onun emirlerini yerine getirme, yasaklarından sakınma hususunda dikkatli olması ve haşyet duymasıdır. Evet. inşallah burada bırakalım. Konumuz Önümüzdeki hafta Allah izin verirse devam edecek. Subhanaka Allahumma ve bihamdik <Sessizlik> ve eshada ilah illa antabahtek ve astafur kebetu bilek.